أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الله وما ترب في جماعة واعتصام إلا Salli ala şefi'i zunubina Muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ila, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel matapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. taraflar arasında bir sözleşme yapılır. O sözleşmeyi benliğimize tüm kainata duyurmak adına bir tören yapılır. Öncelikle burada bir parantez açıp sevgililer sevgilisi sevgilimizin bir sözünü hatırlayalım. Her kim Ramazan'a erişir ve sonra da kavuşur da buna rağmen kendini Allah'a affettiremez ise Allah'ın aşk Deryasına dalamaz ise Allah'ın lütuf Deryasına dalamaz ise yazık ona yazık ona yazık ona Bu YouTube'su hatırlayalım. her hani sizlerle paylaşmıştık. Allah bu 30 günlük Ramazan boyunca gecesiyle gündüzüyle bizi bir aylık bir manevi eğitime almış idi. Asıl maksat Eğitimdeki 30. gününde bize sunulan her şartı, her maddesi bizim lehimize olan bir anlaşma sunuşunun karşılığında لَبَّيْكُ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكُ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكُ اَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَر۪يكَ لَكَ diyerek o Allah'ın bize sunmuş olduğu anlaşmanın altına deniza çakabilmekti. Şimdi anlaşmamızın altına imzamızı atı verdiğimiz için Allah bir tören hazırlıyor. Bakar mısınız? Bayram Allah ile yaptığımız sözleşmenin tüm cihana duyurulması. Kulun hitabının sıcaklığıyla rahmetini bize sunan Allah azze ve celleye. Allah'ım, emret Allah'ım. Emret Allah'ım. Her şeyin hoş. Her şey senden, hayır da senden, lütuf da senden, uyarı da senden. Seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım, sana aşığım Allah'ım sözleri çalkılanlığı ise Allah o bayramı ilan ettiriyor bize. Yani bayramın bayram oluşunun asıl sebebi bu aslında. Bizim dinimiz değerli dostlar. İlk emri, ilk iletisi ve ilk öğretisi oku olan bu medeniyetin mensubuyuz bizler. İlmihal kitaplarını elinize aldığınızda ve ilmihal kitaplarına baktığınız zaman bir insanın müslüman olabilmesinin ilk şartı akıllı olmasıdır. İkinci şartı aklı bali olmasıdır deriz. Yani iman ettikten sonra imanın gereğince ameller işleyip İmanın sahibi Allah'a daha yakın olmak adına bizlere sunulan ibadetlerin lütuflarına bir parça bir bakalım. Namaz Namazla şereflenmek Namaz ile soluklanmak Namaz ile öteler ötesine ulaşmak için Daha doğrusu namazın emrine muhatap olabilmek için Namaz ile sorumluluk kazanabilmenin ilk şartı Müslüman olmak ikincisi akıllı olmaktır. Zekatla bir insanın muhatap olabilmesi için ilk şartı Müslüman olmak, ikinci şartı akıllı olmasıdır. Hac için de böyle, oruç için de böyle. Yani tüm farzlarında, vaciplerinde ve hatta sevgilimizin sünnetlerini dahi muhatabanın ilk özelliği akıllı olmasıdır. Düşünebilen, yorumlayabilen, anlayabilen, kavrayabilen ve öğrenip anlayıp kavradıklarını hayatına sunabilen bir yapıda olmasıdır kişinin. Diyenimizi bu özellikleriyle araştırdığımız zaman 30. günün sonunda Allah'ın bize bayram lütfetmesinin hikmetini her akıl sahibi rahatlıkla anlıyor zaten öyle değil mi? Yedisiyle gündüzüyle 30 gün boyunca gelişiyle bizi ayrı bir yakan gidişiyle ayrı kavuran Ramazan ayında bir sözleşme imzalamamızı için Allah bizlere yine sesleniyor. Başın rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat ile günahlardan bağışlanma olarak bize anlatıyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda biz cehennemden azat olup günahlardan bağışlanma ile Allah'a yakın olma bölümündeyiz. Ve bir son hitap, bir son çağrı, son dakika, son saniye. Neden olmasın? Bayramı bayram olarak hak etmek için, Allah'ım bayrama erdim elhamdülillah hakkıyla diyebilmek için, ya bir zafer kazanmalıyız bu töreni hak etmek için, ya da bir anlaşma imzalamalıyız. Zaferimiz nefsimize karşı, sözleşmemiz Allah'a karşı olmalı. Eğer böyle olursa işte bayramımız, o zaman bayramdır ve selam. İşaretleri sunan, işaretleri yorumlaması için akıl veren, yorumlarda hataya düşmemesi için kalp veren ve buna rağmen doğru yaramı yapabilmesi için kitaplar, kılavuzlar gönderen, kılavuzları da her kesimden ve her yapıdaki insan rahatlıkla anlayabilsin diye Kılavuzu açıklayan, elçiler, rehberler gönderen ve yine buna rağmen can boğazı gelinceye kadar insana, kendisine dönüş kapısını bırakan Allah Azze ve Celle. Bizlerin dünya ve ahiretteki saadetleri adına, sadece Müslümanlar adına değil, tüm insanlığın ve cinlerin kurtuluşu adına daha ne yapsın ki? Ayetleriyle açıkladı. Kullarım siz bu şekildeydiniz. Sizi ben şu ve şu şekillerde yarattım. Şu ve şu sebepler için yarattım. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> يَعْقِلُونَ Hala akletmez misiniz acaba? felevla لَا تُسَدِّقُونَ Hala tasdik etmez misiniz? Hayır hayır. Hep açıkladı. Akledenler, düşünenler, araştıranlar doğruya ersin diye. O yüzden 30 gün boyunca Ramazan ayında Allah azze ve celle özel olarak bir ay tahsis demiştik sizlere. Bu ayda iyi bir söz verip iyi bir yöneliş ile Allah'a yönelip tüm ömrümüze yansıtacağımız bir rahmet bu aydan bulalım çıkaralım diye. bayramı erince eğer gerçekten nefsimize karşı zafer kazanıp Allah'la da bir sözleşme yaptı isek bu sözleşmenin tazeliğini korumak, ve zafer sarhoşluğuyla yanlışa bir daha düşmemek adına. Var mısınız? Ve huve me'akum kuntum diyen, Siz nerede olursanız olun sizinle beraberim, Size can damarınızdan, hayat damarınızdan daha yakınım diyen, Allah Azze ve Celle'nin her daim gözetim altında bulunan bizler. Bu bilinci her an bir denetim altında bulunduğumuzun ve her bir davranışımızın hesabını bir gün bize bu imkanları sunana en ince ayrıntısına kadar vereceğimizin hesabıyla, düşüncesiyle hayatımıza tam anasıyla yön vermeye hazır mıyız? Sonralara bırakmadan, belli bir zamana erteletmeyen, erteletilmeden, tehir edilmeden söz veriyorum Allah'ım. Sana yöneliyorum, sana dönüyorum son bir yöneliş ile. ...son bir fırsat ile demeye var mısınız? Bu bunu ifade ediyor. Rahmete koşmak, lütfe koşmak, merhamete ulaşmak adına. La yükellifullahu nefsen illa vuz'u'ha. Sevgili kardeşim, denizin içinde, okyanusun ortasında... ...susuz kalmak var mıdır? Tüm dertler verilmişse başına, tüm dertlerin devasını da vermiş Allah. Müslümansın ne güzel açık baktığın zaman aletlere ruhunun en derinliğine kadar sana develara sunacak kalbinden yükleri alacak sana kapılar açacak Allah dedik. Bunu nebiyenküm şey'in menel khaufi vel Ey sevgili peygamberim söyle kullarıma ben bu dünyayı oyun için eğlence için yaratmadım. Eğer oyun ve eğlence için yaratacak olsaydım, şanına layık bir oyuncak halinde yaratırdım. Hanginiz daha iyi amel, daha iyi işler işleyecek? Kim ne yapacak? Ben biliyorum da kullarım dayağına ne yaptıklarını görsünler diye ölüme ve hayatı yarattım. Ey peygamberim söyle! Sizi mallardan, canlardan, mahsullerden yana eksiltmeyle imtihan edeceğim, imtihan edeceğim. O yüzden... Bu ayetlerin ve buna benzer bir sürü ayet var. Bu ayetlerin manalarını, inceliğini hissedip, Mevla neylerse güzel eyler demiş büyük insanlar. Allah'a yaklaştıkça büyüyen insanlar. Allah'a aşklarını yaşadıkça büyüyen insanlar. Büyüdükçe yakınlığa kavuşanlar, yakınlığa kavuştukça büyüyen insanlar. Öyle yakınlığa kavuşmuşlar ki, Allah'ım verdiğin belalara da eyvallah, Nimetlere de eyvallah. Sen her şeyi bir hikmet üzerine yaratırsın Allah'ım. Başıma bir bela mı geldi? Mutlaka bu bela senin rahmet süzgetinden geçmiştir de öyle başıma gelmiştir. Mutlaka bunda benim için bir hayır vardır. Mutlaka. Sen kişiye öz anne babasından daha merhametli olansın ki. Sen Sen anne babanın ruhuna kalbine evlat merhametini verensin ki. Anne baba evladını durup dururken atmaz ki azaba, atmaz ki derde kedere. Sen, sen anne babadan daha yakın ve şefkatli olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da aşkı verensin ümmeti adına. Gece gündüz sabahlara kadar topuş şişen, karına taş bağlayınca kadar aç kalan ümmeti adına, ümmeti bir insan daha yanlıştan kurtulsun diye bu şefkat ve aşkla, bu merhametle, İnsanlara yaklaşan, peygambere de merhameti veren sensin. Öyleyse sen bana ne kadar merhametli olduğunu, bana ne kadar yakınlık gösterdiğini, ne kadar lütfun olduğunu, ne kadar lütuflar sunduğunu diller tarif edemez demişler. Sevgili kardeşimlerim, rahmet ayında, dönüş ayında, aman başımdaki saçlarım kadar, saçlarım kadar başım olsa... Mümin kardeşlerimden bir tanesinin saçını rüzgar esmesindense canım feda. saçlarındaki başlarım kadar hepsi, hepsi feda. Hastalıklarımız, bazen ölümlerimiz, hepsi bizim için imtihan. Ama karşılaştığımız her hadiseyi bu bir ay süren manevi eğitimimizden dersler çıkararak yapmalıyız. Mesela Herhangi bir sayısal işlemle karşılaştığınız zaman, en basitinden bir para saymaya kalktığınız zaman, bir alışveriş hesapladığınız zaman, matematik dersinizden öğrenmiş olduğunuz bilgilerle o sayıların altından kalkabilirsiniz. Öyle değil mi? Bu bir ay süren manevi eğitimden alacağımız dersler de hayatımızın tüm alanına öyle bir yansıyacak ve yansımalı ki her anda... Formülünü hayatımızın her alınına kullanabilelim. Allah'ın imtihanı bazen bizi yoklukla karşılayabilir. Bazen yokluğu yaşayabiliriz. Bazen açlığı yaşayabiliriz. Bazen gözüne bakmaya kıyamadığımız insanları kaybedebiliriz. Bazen çok masum olsak da masum olmayan insanların iftiralarıyla, hakaretleriyle gönlümüz incenebilir. Sabır direnmektir. ...mücadele etmektir. Ama sabır... ...mücadele ederken isyan etmemektir. Dertleri veren... devasını da sunmuş... ...hastalığı veren... ...şifasını da sunmuştur. Dünyayı veren... ...dünyanın yollarını da göstermiştir. Kula düşen... ...o levhalara bakarak yoluna gitmektir. Ehliyet sınavında... ...tablolar görürsünüz. Bazı tablolar derken... ...sağa git sola git... ...gitme, dur, kal, ilerle... ...kavşak vs... Bu levhaları iyi bilirseniz dostlar, dünya arasında hedefinize rahatlıkla gidersiniz. Ama dersinize iyi çalışmamışsanız, levhalardan bir haber iseniz, ne yazık ki bir trafik canavarı da istemeden siz olursunuz. Niyetiniz ne kadar güzel olursa olsun. Bize yakışan, bizim yapmamız gereken bayramı, bayram adına yaşayabilmek için, nefsimize, şeytana karşı zafer kazanmak için, biz, Filancalarla düşmanlık yapmıyoruz. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Çünkü her yaratılan da Allah'ın bir imzaşı vardır. Biz bu bilinçle yaşarız. Bizim asıl düşmanımız nefsidir, şeytandır. Nefse ve şeytana karşı zafer kazanmak ve onlara son dakika gol atmak için Allah'ın bize sunmuş olduğu sözleşmenin vakti gitmeden, çünkü ölüm ne zaman gelecek belli değil. Vakti gitmeden o sözleşmenin altına. ''Amenna ve saddakna'' deyip imza atmak için, tu deyip imza atmak için, haydi çevremizdeki insanlara bir seslenelim. El rahmet ve aşk medeniyetinin aşk deryasına çağıralım insanları. Biz kuru kuruya kimseyi çağırmıyoruz, kimseden kuru sofuluk da beklemiyoruz, araştırmasını istiyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını araştırsın istiyoruz insanlar. İnsanlar İslam tarihini araştırsın istiyoruz gamberler tarihini araştırsın istiyoruz. Böyle olursa zaten insanlar Musa Aleyhisselam'ı sözlerini işitince, mucizelerini görünce istemeden secdeye kapanıp Musa'nın Rabbine iman ettik diyen o sihirbazların hali gibi hakkıyla objektif olarak İslam'ı araştıran da kendinde Allah'a secde etmek ve Muhammedur Resulullah demekten başka bir hal kendisinde bulamayacaktır. Bunu ben kendi hayatımdan yaşadığım için söylüyorum. Kitaplardaki satırları okumuyorum yani sizlere. Ruhumuzun derinliklerinden hissettiklerimizi sizle paylaşıyoruz. Öyleyse o zaman o sesleniş ile son kez sözlerimizi toparlayalım ve seslenelim tüm insanlığa. Gel, gel, her neysen gel. İslam mümitsizlik kapısı değildir. İslam ümidin ta kendisidir. İslam aşktır. Aşkın ta kendisidir. Gel. Her şeyi bırak da gel. Olum gelmedikçe fırsat ellen gitmedi gel. Her ne hal üzereysen, her ne yanlış üzereysen. Bırak. Bırak da gel. Allah'la arana kim girebilir ki? Gel. Sana kulum hitabıyla merhamet ve lütfun sunan, ...sana yakınlığını sunan Allah'a... ...hadi gel. Aşk deryası İslam'a... ...her şeyi bırak da gel. İlim, rahmet ve aşk medeniyetine... ...fırsatlar tükenmeden... ...gel. Gelmek mi istiyoruz? Yönelmek mi istiyoruz? Ne yapmalı mıyız? Bir yerlere gidip başvuru yapmayacağız. Bazı yerlerden onay istemeyeceğiz. Bizim aşk medeniyeti dinimizde... ...hiç kimseden onay alınmaz. Olduğunuz yerden... Ruhumuzun derinliklerinden gelen haykırış ile, Tövbe, tövbe, tövbe Allah'ım, tövbe Allah'ım, tövbe Allah'ım, Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek. Ve tam manasıyla bir iman etmek. Allah'ım sana, meleklerine, kitaplarına, bütün elçilerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, İyiliğin ve kötülüğün, doğrunun, yanlışın, hayır ve şerrin yaratılış itibariyle senden geldiğine inanıyorum. Senden başka ilah yok. Senden başka mabut yok. Senden başka yaratıcı yok. Senden başkası yok. La mevcuda illallah. Senden başka mevcut olan hiçbir şey yok. Ancak sen varsın. Ve aşk elçin Hz Muhammed. Senin kuluğun ve elçindir. Sonra bu imanın gereği olarak, imanın işareti olarak, imanın garantisi olarak, imanın en büyük izhariyeti olarak salih amel, namaz. Oruç, zekat, hac. Hac ve zekat maddi imkana bakar. Oruç, sıhhate bakar. Namaz, sadece aşka bakar. Aşkı olan namaza durur. Çünkü namaz, namaz. İmanını zirveleştirdiği Allah'a vuslattır. Seven sevdiyle buluşmaktan kaçar mı? Seven sevdiğine koşmak için bahane arar. Ve sonra amellerin hakkıyla hayata geçirilmesinin bir yansıması olarak. Evet amelleri hayatımıza geçirmenin en büyük yansıması olarak ahlak. Efendimiz bütün gün ruj, bütün gece namaz kılarsanız bana... ...en çok yakın olan siz olursunuz... ...diye bir söz söylememiş. Ahlakınız en güzel olan... ...bana en yakın olanınızdır buyurmuştur. Sevgililer sevgilisine yakın olmak... ...Allah'a yakın olmak demektir. Allah'a yakın olmak... ...sevgilisine uymak demektir. Sevgilisi Habibullah'tır. Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed'e gitmeyen yollar... ...yalandır, bahanedir. Onun tuttuğu yollar... ...onun adım attığı yollar... ...yastırıb iken, utanılacak mekan iken rallay mutahhar olmuş, cennet bahçesi olmuştur. Onun elinden tutunan, onun yolundan tutunan, hayatının her yerini cennet bahçesi yapacaktır. Öyleyse tövbe, gerçek iman, imanın işareti amel, amelin yansıması, ahlak ile son bir tövbe yapalım ve günümüzü, bayramımızı, bayram gerçekleştirelim bugün de. Ve hiç unutmayalım bayramda özellikle, Filistin'i, Irak, Çeçenistanı, Köşmer'i, dünya'nın her yerinde sıkıntı çeken kardeşlerimizi, Biz dostlar, Müslüman kardeşler, Öz kardeşten öte kardeşiz. İnnemel müminüne ihva. Müminler, birbirlerinin kardeşidir. Öz kardeşten öte. Canlarıdır, öz candan öte. Sevgilileridirler, sevgilileri. Öz sevgiliden öte. Biz birbirlerimize asla gevşemeyen, asla kopmayan, asla çürümeyen bağlar ile bağlıyız dostlar. Birbirimizden habersiz olmaya hakkımız yok. Dertli olan kardeşimizin derdine koşmamak gibi bir lüksümüz yok. Efendimizin bir hadisine yine karşılaşırken İmam Husiti'nin hadis kitabında Müslümanların derdiyle dertlenen mümin kardeşlerinin derdile dertleninin derdini Allah kendi üzerine alır diyor. Öylesi biz mümin kardeşlerimizin derdini alalım. Derdimizi Allah'a bırakalım. Biz kuluz. Kul olarak görevimiz gayret etmektir. Helal yoldan himmet yapmaktır. Gayret sarf etmektir. Takdir Allah'tandır. Bayramımızı bayram olarak yaşamak istiyorsak, bugün sözleşmemizi yapalım. Zaferimizi nefse ve şeytana karşı kazanalım. Mümin kardeşlerimiz için duamızı gerçekleştirelim. Karşımıza çıkan her imkanda, onların yarasına ilaç sürmeye gayret edelim. Bizim, Kur'an'ın ifadesiyle Allah'tan, Resulünden ve birbirimizden başka kimimiz var, kimsemiz yok. Ne mutlu, mümin kardeşlerinin dertleriyle dertlenip dertlerini Allah Azze ve Celle'ye bırakarak dünyada aşka, ahirette aşka koşanlara, Allah'ın lütfuyla merhamete koşanlara ne mutlu. Evet dostlar, bu haftaki Gafletten Kurtuluş programımızın vakti burada doldu. Gönül ister çok şey paylaşalım, gönül ister daha neler neler paylaşalım. Rabbimizin takdir büyüdüğü kadar devam ediyoruz sizlerle paylaşmaya. Ne yapabiliyorsak birbirimize paylaşacağız. Hizmet adına, uyanmak ve uyandırmak adına, bir şeyler yapmak adına. İslam elhamdülillah dünyanın her yerinde gönülleri nuruyla bereketlendiriyor. Nice insan İslam'a koşuyor, binlerce insan İslam'a koşuyor. Bize radyomuzun sitesinden, mail adresinden, adresinden, faksından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz efendim. Hizmet adına, aşk adına, bilim rahmet ve aşk medeniyeti nurlu İslam'ın sırat-ı müstakiminde adım adım yürüyebilmeniz duasıyla. Rabbim sizlere ve bizleri rahmet yolu, aşk yolu İslam'dan ayırmasın efendim. Rabbime emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.